Selamünaleyküm arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum bu akşam nesefi tefsirini işleyeceğiz inşallah nesefiyi çok kısaca tanıyalım Nesefi bugünkü Özbekistan sınırlarında kalan karşı diye bilinen e, Nesef kasabasına dünyaya gelmiş. Arkadaşlar, e, Maturidi, Hanefi alemler içerisinde 3 tane Nesefi vardır önemli. Nesefiler bunların en önemlisi Ebu'l-Mu'in en-Nesefi'dir. Tapsiratul Edille sahibi 6. E, asır müelliflerinden e, Ebu'l-Mu'ayn el-Nesefi'nin Maturidi mezhebi içerisindeki konumu Eşari mezhebinde Gazali'nin konumuna benzetilir. Yani Gazali ile birlikte Mütekaddimun, Mütakhirun dönem ayrımı yapılır. Ya Maturidi mezhebinde de bu Ebu'l-Mu'ayn el-Nesefi ile yapılır bu ayrım. Yani çok önemli bir alim Tabsiratü'l-Edille sahibi. E, Ebu Hafs-ı Umar var. O bildiğimiz meşhur hakaid-i sahibi. Yani çok muhtasar bir hakaid metni yazmış ama İslam dünyasında oldukça rağbet görmüş. Onun dışında da çok yaygın bilinen bir eseri yok. E, bir de Ebu'l-Berekat el var. Ebu'l-Berekat el de en meşhur e, iki eseri. Bir tefsiri Medarik, bir de Kenzülde Kaik fıkıh eseri. Evet, doğduğu yeri gösteriyor harita da. Özbekistan'ın güney sınırı. Kerderi hocaları arasında doğduğu bölgelerin dışa çok fazla çıkmamış Nesefi. Döneminde Moğol saldırılarının etkileri kısmen de olsa devam ediyor. Nesefi'nin önemli bir özelliği de şu. Nesefi ders kitapları yazmayı seven bir alim, ilim adamı. Dolayısıyla kendi kitaplarını okuturmuş derslerine. Yani medreselilerde daha önceden kabul edilmiş olan kitapları değil, kendi yazdığı kitapları okuturmuş. 710 yılında, 68 yaşlarındayken Hakkı rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin, yaptığı hizmetlerden dolayı kendisinden razı olsun. Kenzülde Kayık'ı görüyorsunuz Fakat. Bu da Nesefi tefsirinin fotoğrafı. E, fakat arkadaşlar üzülerek söyleyelim ki, tıpkı Beydavi tefsirinde olduğu gibi Nesefi tefsirinin de ilmi bir neşri, tahkitli bir neşri halen dahi maalesef yapılamamıştır. E, yani bütün elimizdeki şu anda bilebildiğim kadarıyla çok yeni bir nesra çıkmadıysa, ...baskısı elimizdeki mevcut nüsyaların hepsi hatalarla dolu. Bu da yani o metinleri okumayı zorlaştırdığı gibi... E, ...yani özellikle ilim talebelerini soğutuyordu bu metinlerden. Biraz sonra da karşılaşacağız. Yine bugünkü metinde de pek çok hatalar var. Maalesef o hatalar da düzeltilmeden konulmuş... Özet bir tefsir, Beydavi Bey tefsiri hacminde. Beydavi ile arasında, vefatları arasında en azından 20-25 senelik bir dönem var. Nesefi, Beydavi'den biraz daha sonra yaşamış. Ancak birbirlerini tanıyıp tanımadıklarına dair herhangi bir bilgimiz yok. Lakin Nesefi'nin Beydavi tefsirini kullanmadığını düşünüyoruz. Çünkü... Beydavi herhangi bir atıf olmadığı gibi... ...beydaviden... ...istifade ettiğini gösteren herhangi bir veri de yok. Dolayısıyla... ...büyük bir ihtimalle... ...beydavi tefsirini görmemiştir... ...diyebiliyoruz. <gülüyor> Nesefi tefsiri arkadaşlar... ...zemahşerinin... ...sünni versiyonu gibidir yani... ...öyle düşün. yani bu, ...bu noktada beydaviden daha dön da plana çıkar... Beydavi zemahşeriden %20-30 oranında aynen metni almışsa nesefi belki %50 oranında aynen almıştır denilebilir. Yani nesefinin zemahşeri bağımlılığı Beydavi'den çok daha fazladır. Bunu unutmayalım. Özellikle belâhi ve nahvi konularda mutlaka Beydavi'den alır. E, affedersiniz zemahşeriden alır. E, kıraatlere de zaman zaman yer verir. E yine şunu unutmayalım, Nesefi'nin tefsirinde esas aldığı kırat, Asım kırati değildir. Zaten kıratçıların beyan ettiğine göre yani Osmanlı'ya kadar İslam dünyasında Asım kırati aslında çok yaygın değilmiş. Yani en yaygın kırat, Ebu Amr kıraatiymiş. Osmanlılar bir şekilde Asım kıratini rivayeti Hafsan Asım, Kıraati'ni benimsedikten sonra Asım Kıraati İslam dünyasına da yayılmış. Şimdi arkadaşlar enteresan olan bir şey daha şu Nesefi Maturidi Hanefi bir alimdir. Ancak Maturidi Hanefi çevrelerde medreselerde ders kitabı olarak Nesefi'nin medariki değil de Beydavi'nin Envarut ı Tenzili okutulmuştur. Bu üzerinde durulmaya değer bir husustur. Bununla ilgili ben bir şeyler yazdığımı geçen derste söylemiştim. Beydavi, Şafii ve Eşari olmasına, Nesefi, Hanefi ve Maturidi olmasına rağmen Nesefi'nin tefsiri değil de Beydavi'nin tefsiri okutulmuş Osmanlı medreselerinde de. Ve Nesefi tefsiri, Beydavi tefsirinin gördüğü rağbeti, ilgiyi görmemiş bunun sebepleri düşünülebilir. Bence bunun birkaç önemli sebebi var. Bunlardan birisi beydavi tefsiri. Yani yazılır yazılma, hemen tutulmuş ve yani nesilden nesile aktarılmış. Yani şanslı bir metin diyebiliriz belki o bağlamda. Ondan sonra bir diğer hususta şu olarak düşünülebilir. Beydavinin talebeleri. Nesefi'nin talebelerine nispetle o tefsiri okutmak, o tefsiri yaymak için daha fazla gayret sarf etmiş olabilirler. Bir başka hususta, Eydabi tefsiri Nesefi'ye göre daha orijinal bir tefsirdir. Az önce de arz ettiğim gibi Nesefi, yani %40-50 oranında belki, Zemahşerî'den alınmadır, Keşşaf'tan alınmadır. Eydabi buna göre daha orijinal, mükteleri, özgün mükteleri itibar eden bir tefsirdir. Beydavi üzerine 250'den fazla şer, haşiye, talik, zeyl yapıldığı halde e, nesefi üzerine 3-5 çalışmanca yapılmıştır desek yeridir. Bunlar içerisinde tam haşiyesi e, Abdülhak el-Hindi'nin el-iklil ala medarik tenzil isimli Bunu biz yıllar evvel yani 7-8 sene evvel bir grup arkadaşla birlikte tahkikini yapmıştık bu Haşi'nin. Ancak zannedersem hala basılmadı. Türkiye'de yapılmıştı. Bu tefsir Türkiye'de çevrilmiştir. Ancak Beydavi'yi, Ebu Suud Efendi'yi Türkçe'ye çevirmek ne kadar sağlıklıysa bu da o kadar sağlıklı. Yani sağlıksız bir şey. Onları anlayabilecek insanlar o tefsirlerin Arapçasından daha iyi anlarlar diye düşünmekteyim. Metni biraz daha büyük ve bugün de yani bayağı uzunca bir metin okuyacağız. İnşallah yetişir. Yetimesini diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nur Allah müminlerin dostudur, velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa, nura çıkarır. ve veliyahut Kafirlerin ise velileri tavuttur nur ile onları nurdan zulmata çıkarır. Lekin kabana rufihen İşte onlar cehenneme ehlidir. orada kalıcı olacaklardır. Burada taut kelimesi geçti. Onu hemen arz edeyim. Taut tefsirlere bakıldığında ilk dönem tefsirleri başta olmak üzere şeytan Yorumu plana çıkıyor. Burada da tağutun, tavahi şeklinde değil de, tavut şeklinde müfret gelmesi de biraz onu anlıyor. Şeytan ve şeytani ruha sahip, diğer varlıklar, insanlar ve cinlerde de denilebilir. Allahü ve liyüllezine aradu en yu'minû. Yani Allah, iman etmek isteyenlerin velisidir. Ey, ne demekmiş velisi? Nasiruhum? ...yardımcıları bu mütevelli-i ve mütevelli umurahım, onların işlerini derkte eder, üstlenir. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ Yani min zulümatil küfri ve dalaleti. Buradaki karanlıklar gece karanlığı değil, inkar ve dalalet karanlıkları. Şimdi şöyle bir soru soruyoruz Nesifiye. Neden zulümat cemi olarak kullanıldı da nur kelimesi müfret olarak kullanıldı? Cevaben diyor ki, وَجُمِعَتْ Buradaki zulümat kelimesi cemî sırası geldi. Niçin? لِخْتِلَافِهَا Yani لِخْتِلَافِ الظُّلُمَاتْ Yani bu karanlıklar manevi karanlıkların insanı küfre ve dalalete sevk edebilecek manevi karanlıkların çokluğu sebebiyle. ile Nur, Nûr'a çıkarır. Yani ne demekmiş nur? i̇lel iman vel-hidayete. İman ve hidayete. Ve vuhhide. burada müfret getirildi demektir. Nur kelimesi bakın envar değil de nur. Müfret olarak gelmiş. Niçin? Littihâd-i'l-i'man. Çünkü iman özünde birdir. Yani nurun yolu birdir. Ama zulmatın eee ya da şöyle diyelim imanın yolu sahih imanın yolu akaidin yolu birdir ama e, batıl inançların yolları pek çoktur vellezine <gülüyor> keferu kafirlere gelince, mübtedâ bu mübtedadır vel <gülüyor> cümletu hiye oraya bir vav ekleyin arkadaşlar vel cümletu ve hiye evliyahumu doğrusu öyle olmalı vel <gülüyor> cümletu cümle hangi cümle? Vehiye ki oşudur evliya tavut Evliya tavut cümlesi, haber o, ve ledine haberidir. Yüksüzü hem, zulmât, yüksüzü hem, Onları Nurdan zulmata çıkarır. Ve cümiyya burada zulmât yine cemil seyasire geldi. şimdi ledine tavut fime Çünkü e, tavut her ne kadar müfret manası, müfret sigasında ise da mana itibariyle çoğuldur, yani dedik ya şeytan ve şeytani ruha sahip insanlar ve cinler. <Sülüyor> yani, "ve <Sülüyor> "Yani, "ve cinler" anlamına gelir. "Yani, "ve cinler" "Yani, "ve cinler" anlamına gelir. "Yani, "ve cinler" anlamına gelir. "Yani, "ve وَالَّذ۪ينَ سَمَّمُ عَلَى الْكُفْرِ Küfürü de ısrar edenler, samimi olanlar, اَمْرُهُمْ عَلَى عَقْسِ زَارِكِ Onların durumu bunun tam yani Nurdan Yani zulümat, zulümattan nur'a değil de nurdan zulümata götürürler. Ev ya da şöyle demektir. اللّٰهُ وَل۪يُّ الْمُؤْمِن۪ينَ اللّٰهُ مُؤْمِنَا وَلِسَرْ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الشُبْهَةِ فِي الد۪ينِ Dinde şüpheye düşmekten onları çıkarır. İn vakat lehum ima yehdihim. Eğer düşerlerse, yani bu böyle bir şüphe baki olursa, onları hidayet edecek Voyosuqum <gülüyor> ve onları e, muvaffak kılacak Voyosuqum lehu min haliha ve onları o şeyi, o şüpheyi çözme konusunda muvaffak kılacak bir takım vesilelerle onları, bir takım bu karanlıklardan kurtarır. Hatta yahrucu minha ila nurul yakini, takib bununla, yani bu vesilelerle yakının nuruna çıkarlar. Olladina kafaru, evliya uhumud, evliya uhumu kafirlere gelince onların velileri, dostları şeytanlardır. يُخْرِجُونَهُمْ مِنْ نُورِ الْبَيِّنَاتِ Yani onları apaçık nurlardan çıkartırlar. Elledi يَظْهَرُوا لَهُمْ Yani onlar için zahir olan, görünür olan nurlardan nereye ila zulümâti şekki ve şübheti şek şüphe karanlığına götürdüler. اُلَاكَ اصحَابُنَّا هُمْ Şimdi burada ne yapmaya çalıştık? İki şey yaptı. Bir, ayette geçen nur ve zulümat Hakiki manada değil, mecazi manadadır. Bunu anlatmaya çalıştı. İki, neden zulümat cemi ve neden nur kelimesi müfret olarak gelmiş, bunu izah etmeye çalıştı. Şimdi cenab bak geçmişten bir örnek veriyor. Bir tavvuta ve o tavhutun karşısında e, sımsıkı duran muahhit bir mine ve bunlar arasında geçen bir mücadeleye örnek veriyor. سَلُولَا لَمْ تَرَيْلَ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ fi رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللّٰهُ الْمُرْرُ Rabbi kendisine nimetler verdi diye Rabbi'si hakkında İbrahim'le tartışan kimse hakkında ne dersin? اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ لَذِي ve وَيُمِيدٍ Hani İbrahim demişti ya ''Benim Rabbimdir öldüren de, dirilten de.'' ''Kale, uhi ve ümit.'' O zaman da demişti ya, ''Hayır, ben ben de öldürür ve diriltirim.'' ''Kale, İbrahim o.'' Hani İbrahim bunun üzerine demişti, ''Fe innallahi etib şemsiminen veşşikî.'' Allah güneşi doğudan doğurur. ''Fe etibiyan el maghribi.'' Hadi o zaman bakalım, sen de batıdan doğur güneşi. Deyince, ''Fabuhitellezî kefar.'' O zaman, o kafir olan kişi, Febuhite'nin tam Türkçesi apışıp kalmaktır. Yani söyleyecek bir sözü olmamak, verecek bir cevabı olmamak. Allahu la kalmaz kavme Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bakın, hidayet ve dalalet Allah'tandır diyoruz. Amenna. Ancak bunu iyi anlamak lazım. Allah kimleri hidayete sevk etmez? Zulümde esrar edenleri, zulmü benimseyenleri bakın, la kalmaz kavme zulmü benimseyenleri ve kendi iradeleriyle zalimlerden olmaya karar verenleri Allah o zulümlerinde, zulmetlerinde, dalaletlerinde bırakır terk eder. O manadadır Allah'ın onlara hidayet vermemesi ayetlerinde bunu anlıyor. Sınna accebe Nebiyuhu aleyhisselam ve sallahu bi mücadelati İbrahim aleyhisselam Nemruda. Sonra Allah Teala Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın e, onun hayretine gidecek bir şey, acibe yani hayretine gidecek bir şey anlattı. Bu ve, ve onu teselli etti. Neyle? Hazreti İbrahim'in Nemrud'a karşı yaptığı mücadeleyle onun dikkatlerini çekti ve onu teselli etti. Ellezî kâne yed'î rububiyyata. Rububiyet iddiasında bulunmandı. Neyle? bir kavlihi. Şu sözüyle. Elem tıra ile lezî İbrahim'e fi rabbihi. Fi mi'aradatihi rübubiyyete rabbihi. Yani hangi konuda İbrahim'le mücadele ediyordu? Rabbinin rububiyeti konusunda İbrahim'le mücadele eden o adam. Vel ha'u fi rabbihi. Rabbihi. Rabbe kelimesindeki, Rabbe kelimesindeki bu nereye radde? Yarci ila İbrahim'e. İbrahim'e yani İbrahim'in Rabbi hakkında ev ellezî hâce ya da İbrahim Aleyhisselam'la tartışan o kişi hakkında tarûna <gülüyor> rabbuhum. Çünkü Cenab-ı her ikisinde Rabbidir. en ata Allahul mulke Ne demekmiş? En ata Allahul mulke. Bakın bir hata daha var burada. Li enne ata değil li en olacak arkadaşlar. Onu düzeltin. Yani fiilin başında enne, inne gelmez. Bunlar harfin başında gelen edatlardır. Li en ata Allahu. Düzeltiniz mi? Enne şeddeli değil, cezimli meczum olacak. Li en ecallahu yani Allah ona mülk verdi diye hükümranlık verdi diye hükümranlık verdiği için şımardı yani. Yani ne demekmiş? Enne ita'el mulki abtarahu Allah'ın ona mülk, hükümranlık vermesi onu şımarttı ve avrasahu el kibra ve onda bir tekebbür meydana getirdi. فَحَاجَّ لِذَٰلِكَ Ve bundan dolayı da o adam Nemrut Hazreti İbrahim'le mücadele etti. وَهُوَ دَل۪يلٌ عَلَى الْمُعْتَزِرَةِ فِي الْأَصْلَحِ Bu, bu ayet-i kerime diyor, aslah, salah, aslah meselesinde mutezileye karşı bir delildir. Ehli sünneti destekleyen bir delildir. Nasıl ehli sünneti destekler mutezireye karşı aslah konusunda delil olabilir? Size soruyorum arkadaşlar. Asla konusu neydi? Salah aslah meselesi. Dinliyor musunuz beni? Beni dinleyenler evet diye yazsınlar bakalım. Beş kişi görünüyor burada ama. Üç kişi mi dinliyor? Ayşe, Hatice, Büşra, Sündüz. İlk kaçardan bir cevap gelmediğine göre dinlemiyoruz demek ki. Evet. Allah en iyi yaratmak zorundadır. Güzel. Kime göre bu? Mu'tezire'ye göre. Yani Mu'tezire'ye göre... Estağfurullah. Ben sizin biraz dikkatinizi çekmek için yapıyorum bunları. E, Mu'tezile'ye göre Allah asla olanı yani kul için en faydalı olanı, en güzel olanı yaratmak zorundadır. Yani Allah mesela küfrü yaratmaz. Allah kulun başına gelen hiçbir musibeti yaratmaz, bir kötülüğü yaratmaz. Onun için en güzelini yaratır. Bir kötülük varsa o mutlaka kulun kendi iradesinden dolayıdır e, ve kulun kendi yapıp etmesidir o. E, ve Allah asla e, kulunu ee, ...yanlış yönlendirmez. Şimdi bu ayet nasıl... ...mutezireye karşı delil olabilir? Hani... ...Allah ona mülk verdiği için... ...dedi ya... Yani ...sanki Allah'ın ona mülk vermesi... ...onu bir nevi azdırmış... ...olması gibi... ...düşünülüyor. O zaman işte... ...aslah meselesinde... E, ...mutezireye karşı... ...ehli sünnet açısından... ...bir delil teşkil edebilir diyor... Ama tabi yani bunlar biraz spekülatif yorumlardır. Mutezire de pekala bu ayet hakkında farklı yorumlar getirebilir ya da başka ayetler hakkında. Yani Kur'an-ı Kerim arkadaşlar bize çok net, çok açık, çok öz, özet bir akide sunuyor. Bunu detaylandırdığımız zaman ister istemez bir takım tartışmalar ortaya çıkıyor. Onlar da bir takım spekülatif yorumlardır, spekülasyonlardır, tahmini yorumlardır. Ancak ehli Sünnet ve Cemaat mezhebinin yorumları genel olarak baktığınızda hakikaten hep orta yol, itidalli yorumlar yani...